de özübükemin şerri <gülüyor> ma sanatu, abuyleke binimetike aleyye ve abuyle bizembi fafirli ve innehu la yafiruz zunu be ente. Allahım sensin benim Rabbim. Senden başka gerçek ilah yok. Beni yarattın. Ben de senin kulunum.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 Cennette hazırladığı nimetler. Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri kesinlikle cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar. Onlara esenlik ve güvenlik içerisinde girin oraya diyerek karşılanacaklar orada. Onların gönüllerindeki kini, hasedi kökünden söküp attık. Onlar, mutluluk divanları üzerinde, karşı karşıya oturmuş, birbirleriyle sohbet eden kardeştirler. O cennetlerde, onlara hiçbir yorgunluk ve bitkinlik erişmez ve oradan çıkarılacak da değillerdir. 15 Hicr 45-48 O gün, Allah, onlara ey benim kullarım bugün ne korkacaksınız ne de üzüleceksiniz diyecek o kullarım ki ayetlerime inanmışlar ve müslüman olmuşlardır ey kullarım siz ve mümin eşleriniz girin cennete orada ağırlanıp sevindirileceksiniz orada altın tepsiler ve kadehlerle onların etrafında dolaşılır orada canlarının çektiği gözlerinin hoşlandığı her şey var ve sizler orada ebedi kalacaksınız dünyada yaptığınız doğru dürüst işler sayesinde size miras olarak verilecek cennet işte böyledir Size orada pek çok meyveler de var onlardan yersiniz denilir. 43 Zuhruf 68 73 Allah'ın azabından korkup rahmetine sığınan takva sahipleri gerçekten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçeler ve pınarlar arasında İnce ipekten ve kalın atlas elbiselerden giyerek, Karşı karşıya otururlar. İşte böyle olacak. Biz, o mü'minleri, Siyah, iri gözlü hurilerle de evlendiririz. Orada, güven içinde, Canlarının çektiği her türlü meyveyi, isteyip getirtirler. İlk tattıkları ölümden başka, Orada artık ölüm tatmayacaklar. Ve böylece Allah, onları yakıcı ateşin azabından korumuş olacaktır. Bu, Rabbinin bir lütfudur. Ve en büyük kurtuluş budur. 44. Duhan 51-57 Şüphesiz ki, erdem sahipleri ve iyi kişiler, cennet nimetleri içindedirler. Koltuklara yaslanarak etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde, nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Onlara, ağızları mühürlenmiş, yani bozulmama ve lezzetinin kaçmaması için vakumlanmış, sadece içecek kimsenin yanında halis sarhoşluk vermeyen şaraplardan sunulur ve içilir. Dünyadaki içkilerin tersine, bunların içiminden sonra, etrafa kötü kokular değil, misk kokusu yayılır. Öyleyse, bu değerli şeylere ulaşmak için can atanlar, yarışanlar, bu nimetlerin bulunduğu cennete girmek için yarışsınlar. Ve bu şaraba, tesnim pınarının suyu karıştırılmıştır. Bu tesnim denilen kaynak su, öyle bir kaynaktır ki, Allah'a yakın olma şerefine erişenler, ondan içerler. 83- Mutaffifin 22-28 Hadis 1882 Câbirden Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennetlikler, cennette yiyip içerler. Ama büyük ve küçük abdest bozmazlar ve sümkürmezler. Yedikleri, geğirme ve mis gibi kokan ter yoluyla çıkar. Nefes alıp verdikleri gibi rahat bir şekilde, kendiliklerinden Cenab-ı Hakk'ı noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarıyla tavsif etmekten zevk alırlar. Hadis 1883. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın aklına getirip hayal edemediği nimetler hazırladım, buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyunuz demiştir. Böyle davranan müminlere gelince, yaptıklarından dolayı mükafat olarak öteki dünyada onlara Şimdiye kadar gizli kalan göz aydınlığı olarak nelerin saklandığını kimse bilip hayal edemez. 32 Secde Suresi 17. Hadis 1884. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay gibi parlak olacak. Onların peşi sıra girecek olanlar, gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada küçük ve büyük abdest bozmak yoktur. Onlarda tükrük ve sümük de bulunmayacaktır. Onların tarakları altındandır. Terleri misk gibidir. Buhurdanlıklarındaki koku cennetin güzel kokulu ağacındandır. Eşleri hurilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Adem'in şeklinde yaratılmış olup boyları 60 arşındır. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetlerinde onların cennetteki kapları altındandır. Onların teri misk'tir. Ehl-i cennetten her birinin iki kadını vardır ki, vücudunun güzelliğinden iki baldırı, kemiğinin iliği, etinin üstünden görünür. Ehl-i cennetin arasında ne çekişme vardır, ne de düşmanlık. Kalpleri bir kalp gibi birdir. Onlar sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. Tüm yakışıksız, ve noksan özelliklerden uzak tutarak anarlar. Hadis 1885 Mugire İbni Şube'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam, Rabbine, cennetliklerin en aşağı makamı nasıldır diye sordu. Allah da şöyle buyurdu. Bütün cennetlikler, cennete yerleştirildikten sonra, bir adam gelecek ve kendisine gir cennete denilince, Ya Rabbi, nasıl gireyim? Herkes yerini tuttu, alacağını aldı. Bu kimseye denilir ki, dünya padişahlarından bir padişahın, mülkü kadar bir mülk verilirse, Razı olur musun? O da, razıyım ya Rabbi der. Bunun üzerine Allah ona, işte böyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha denilerek beş katı verilir. Beşincisinde o adam, razı oldum ya Rabbi der. Allah da ona, işte bu kadar şey hep senindir ve on katı da senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan gözün neden hoşlanıyorsa hepsi de senindir. Buyurunca o adam "Razı oldum ya Rabbi." diyecek. Daha sonra Musa aleyhisselam "Ya Rabbi, cennetliklerin en üstün derecesi nedir?" diye sordu. Allah da şöyle buyurdu: "Onlar has seçtiğim kullardır." onların fidanlarını ikram olsun diye, elimle ben dikip mühürledim. Onlara hazırladığım nimetleri, ne bir göz görmüş, ne de bir kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir. Hadis 1886 İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle buyurdu. Ben, cehennemden en son çıkacak ve cennete en son girecek kimseyi biliyorum. O kimse, cehennemden emekliye emekliye sürünerek çıkar. Allah ona, git cennete gir buyurur. Adam, cennete doğru gider. Fakat ona, cennet doluymuş gibi gelir. Geri dönüp Allah'a, Ya Rabbi, cenneti dopdolu buldum der. Allah da ona, Git cennete gir buyurur. Tekrar oraya gider. Yine cennetin dolu olduğunu zanneder. Bir daha geri dönüp Allah'a, Ya Rabbi, orası dopdolu der. Allah da ona, Git cennete gir. Orada sana dünya kadar, ve dünyanın on misli büyüklüğünde yer verilmiştir, buyurur. O adam, Yarımbi, sen kainatın hükümdarı olduğun halde benimle alay mı ediyorsun veya benim halime mi gülüyorsun der. Hadisin ravisi, İbn Mesud, bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e baktım, azı dişleri görününceye kadar gülüyordu. Ve şöyle buyurdu. İşte cennetliklerin en aşağı seviyesindeki adamın durumu. Hadis 1887 Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Şüphesiz ki, cennette mü'min için, 60 mil yükseklikte içi boş inciden yapılmış bir çadır vardır. Orada müminin ziyaret ettiği aileleri vardır. Çadırın genişliğinden dolayı bu ailelerden bir kısmı diğer bir kısmını göremez. Hadis 1888. Ebu Said el Hudri'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre, Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennette öyle bir ağaç vardır ki, hızlı ve becerikli ata binen bir kimse, koşucu, ağacın gölgesinde yüz yıl koşar da, onu yine aşamaz. Buhari ve Müslim'in Sahiheyn'inde, Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Koşucu bir ata binen bir kimse, ağacın gölgesinde yüzyıl koşar da, onu yine aşamaz. Hadis 1889 Yine Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennetlikler, kendilerinden daha yüksekteki köşklerde bulunanları, doğu veya batı ufkunda gezinen parlak yıldızları gördükleri gibi seyrederler. Bu yükseklik, aralarındaki derece farkından dolayıdır. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Ya Resûlallah! O yerler kimsenin ulaşamayacağı peygamber köşklerimidir diye sordular. Allah Resulü de şöyle buyurdu: Evet, öyledir. Ama canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o yerler Allah'a iman edip peygamberlere gereği biçimde inanan kimselerin de yurtlarıdır. Hadis 1890 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cennette okun yayı kadar bir yer bile dünyada üzerine Güneş Doğan ve batan şeylerin hepsinden daha hayırlıdır Hadis 1891 Enesten Allah ondan razı olsun Bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennette bir pazar yeri vardır ki, cennet sakinleri haftada bir oraya gelip toplanırlar. Orada yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgârı eser. Ve böylece onların güzellikleri daha da artar. Önceki hallerinden daha güzel ve yakışıklı olarak eşlerinin yanına döndüklerinde, aileleri onlara, Vallahi güzelliğinize güzellik katılmış, derler. Onlar da, Vallahi yanınızdan ayrılalı beri, siz de daha bir güzel olmuşsunuz, derler. Müslim Cennet 13 Hadis 1892. Sehl İbn Sa'ad'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennetlikler yükseklerdeki köşkleri sizin gökyüzündeki yıldıza baktığınız gibi seyredeceklerdir. Hadis 1893. Sehl İbn Sa'ad Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cennetten bahsettiği bir sohbetinde bulunmuştum. Sözünün sonunda şöyle buyurdu: Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nimetler vardır. Sonra şu ayeti okudu. Onlar, yataklarından geceleri kalkarak, korku ve ümid içinde Rablerine yalvaranlardır. Ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda başkalarına harcayanlardır. Böyle davranan mü'minlere, yaptıklarından dolayı mükafat olarak, öteki dünyada, onlara şimdiye kadar gizli kalan, Göz aydınlığı olarak, nelerin saklandığını kimse bilip hayal edemez. 32 Secde Suresi 16-17 Hadis 1894 Ebu Said ve Ebu Hureyre'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetlikler, cennete girince, bir kimse şöyle seslenir. Siz, cennette ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak ve hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç ihtiyarlamayacaksınız. Hep nimet ve mutluluk içinde olacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. Hadis 1895. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizden, cennetin en aşağı derecesinde bulunan birine, Allah, ne dilersen dile, diyecek. O da bütün dileklerini söyleyecek. Kendisine, ''Kalbinden geçenlerin hepsini diledin mi?'' diyecek. O da, ''Evet, diledim.'' diyecek. Bunun üzerine o kimseye, ''Bütün dilediklerin bir misli fazlasıyla sana verilecektir.'' denilecek. Hadis 1896 Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah cennetliklere, ey cennet sakinleri diye seslenir. Onlar da buyur Rabbimiz, emrindeyiz. Bütün hayır ve iyilikler Senin elindedir derler. Allah da halinizden memnun musunuz diye sorar. Onlar da nasıl memnun olmayalım? Rabbimiz, sen bize hiç kimseye vermediğin bu nimetleri verdin. Rabbimiz, sen bize hiç kimseye vermediğin bu nimetleri verdin, derler. Allah da, size bunlardan daha değerlisini vereyim mi? buyurur. Cennetlikler, bunlardan daha değerlisi ne olabilir Rabbimiz, derler. Bunun üzerine Allah, sizlere razı olduğumu bildiriyorum. Bundan sonra size hiç gazap etmeyeceğim.'' buyurur. Hadis 1897 Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. On dördüncü gecesindeki aya baktıktan sonra, Şöyle buyurdu. Şu ayı hiçbir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi, öteki dünyada Rabbinizi de aynen göreceksiniz. Hadis 1898 Süheyb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cennetlikler, Cennete girince, Allah onlara, Size daha fazla bir şey vermemi ister misiniz? Diye soracak. Onlar, Ya Rabbi, yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteriz? Derler. Bunun üzerine Allah, Cennet ehlinin gözlerindeki perdeyi kaldırıverir de, Onlara verilen, en güzel ve en değerli şey Rablerine bakmak olacaktır. Müslim, İman, 297. İmam Nevevi, Allah ona rahmet etsin, elimizdeki Riyazü Salihin kitabını Allah'a hamdini ifade eden iki ayet ve bir dua ile bitirmektedir. Ama iman edip de yararlı işler yapanlara gelince Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola eriştirmektedir. Ahirette ise nimet dolu cennetlerde bulunacaklar ve onların konaklarının altlarından ırmaklar akmaktadır. Onlar orada mutluluk makamında olup Ey Allah'ım! Sınırsız kudret ve izzetinle sen ne yücesin! Seni her türlü noksanlardan tenzih ederiz! diye dua ederler. Orada, onların selamlaşmaları, selam olsun şeklinde olacaktır. Cennetteki mü'minlerin dua ve niyazlarının sonu ise, eksiksiz bütün övgüler Âlemlerin Rabbi olan, Allah'a mahsustur, derler. 10-Yunus 9-10 Bize doğru yolu gösterip, hidayete erdiren Yüce Allah'ı, eksiksiz övgülerle över, hamdü sena ederim. Allah'ım, İbrahim'e ve onun âline rahmet ettiğin gibi, kulun ve ümmi peygamber olan resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun hanımlarına ve zürriyetine hayır ve rahmetini esirgeme İbrahim ve onun âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi kulun ve ümmi peygamber olan resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin. Amin. Amin. Amin. Bu eseri Hicri 670 yılı Ramazan'ı 14. pazartesi günü Dımışık'ta bitirdim. Hafız Fakih Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya en Nevevi